94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydınlar. E, malum hem dünyanın hem de Türkiye'nin gündeminin ilk sırasında koronavirüs salgını ve bunun etkileri var. Tabi bu etkileri şimdi ilk etapta neler olabileceğini e, görüyoruz. Büyük oranda ekonomi üzerinde, küresel ticaret üzerinde e, dolaylı olarak elbette e, iklim üzerindeki etkilerini e, konuşuyoruz. İnsanlar e, tabi haklı olarak biraz e, panik içindeler. Ne yapılması gerektiği konusunda özellikle e, küresel Uluslararası Kuruluşlar tarafından uyarılar e, yapılıyor ve bundan sonra olacakları da göreceğiz. Aslında dünyanın daha önce pek de deneyimlemediği bir virüs salgınıyla karşı karşıyayız. Şimdi biz bu hafta ekonomi ekolojide biraz daha koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini e, konuşalım istedik. E, telefon hattımızda da bugün bir e, konuğumuz var. Bu konularla ilgili e, hem birkaç e, yazı yazdı hem de yakından ilgili e, takip ediyor. Zaten çok e, deneyimli bir Ankara gazetecisi. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Erdal Sağlam e, telefon hattımızda. Erdal günaydın. Günaydın. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Şimdi e, ekonomide hem uluslararası piyasalarda hem de Türkiye'de sıcak gündem e, koronavirüs ve e, buna bağlı gelişmeler. E, malum piyasalarda çok yoğun bir e, tepki var. Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte borsalar altüst oldu. Çok ciddi kayıplar var. E, Türkiye'de kur yüksek seyrediyor. Biz zaten kırılgan bir ekonomi olarak e, son dönemlerde... E, hayatına devam etmeye çalışan bir ülkeyiz ve bir küresel panik var. Bu paniği nasıl değerlendirebiliriz ve aynı 2008-2009 küresel resesyon döneminde olduğu gibi hemen parasal genişlemeye doğru bir yönelim var. Merkez bankalarından bu konuyla ilgili bazı kararlar geldi. Fed'den önce Amerika Merkez Bankası faiz indirdi. Dün de İngiltere Merkez Bankası faiz indirdi. Yine aynı şekilde Dünya Bankası ve IMF e çeşitli teşvik paketlerinin hazır olduğunu söylediler. Bu koronavirüsle mücadele için ve herhalde küresel talebi de ayakta tutmak, dinamik tutmak için. Şimdi bütün bu olup bitenleri sen nasıl değerlendirdin ve olası ihtimaller bundan sonra neler olabilir? Bunları senden dinleyelim. Ee, yani izliyoruz Bütün aslında bütün dünya piyasaları izliyor Bu senin de söylediğim gibi çok yeni bir olay ee, Hep biliyorsun küreselleşme hız kazandığında e, O bir zamanlar söylediğimiz dünya tek bir köy olacak Hı -hı. Lafı hayata geçmeye başladığında Acaba bunun sonuçları ne olabilir? Yeni e, şeyleri hastalıkları diye ee, o dönemden beri senin de çok iyi bildiğin, uğraştığın iklim krizleri konuşuluyordu. Bunların e, ortaya çıkacağı. E, virüslerin daha doğrusu e, salgın hastalıkların e, çabuk yayılacağı ve yeni bir sorunla karşılaşacağımız konuşuluyordu. Evet. Bir de ne oluyordu? Sanal e, şeyler, savaşlar. E, i̇şte artık e, teknolojiye bağlı savaşa dönmesi ve bunun nasıl ulusları, uluslararası ilişkileri nasıl etkileyecek? Aslında sanki e, hep konuşulanlar yavaş yavaş hayata geçiyor gibi tahminler. Hı hı. Ama çok yeni bir şey. Yani baktığın zaman e, daha önce ne olmuş? Bu tür bir salgın nedeniyle ne tür önlemler alınmış? E, Filan diye baktığımda evet. domuz gribi e, şeyinde, olayında e, bazı tedbirler var ama bu kadar e, panik ve bu kadar yaygın, bu kadar hızla yayılan bir salgın değil o hı hı. E, ve şeyi de e, öldürücülüğü de o kadar fazla değil. O yüzden bir telaş olduğu kesin. Daha doğrusu dünya bu kadar bu boyutlu bir salgına yeni tanışıyor. Bu yüzden de ne yapacağını çok bilemiyor açıkçası. Yani e, dediğin gibi bütün ülkeler. E, aynı 2008'deki gibi bir genişleme Faizindir Gerekirse tahvil alım programını şey, Yani Hı -hı. para basarak Ve para pompalayarak e, Bu krizi Bunun yarattığı krizi e, Önlemeye çalışıyorlar Bir Hı -hı. E, başka benim gördüğüm faktör e, Çin'in e, Dünya üretiminde Çok büyük paya sahip olması Ve bu işin Çin'den çıkıp Anında üretimi, Dünya üretimini zayıflatan bir şey olması bir de e, küresel değer zinciri dediğimiz bir şey tabii küreselleşmeyle var Yani bir ürünün komponentlerini değişik ülkelerde üretiyorsunuz ve bir yerden e, ortaya çıkıyor yani Apple'ın e, ilk anlamda Çin'den gelen e, ara mallarını ithal etmemesi bütün mesela e, o sektördeki bütün şeyleri etkilemeye başladı yani bir yandan uluslararası küresel bir değer zinciriyle üretime geçiyorsunuz. Ama o küresel değer e, zincirindeki bir halkanın e, e, arıza göstermesi nasıl e, tepki vereceğiniz ve nasıl organize olacağınızı da, onu da yeni öğreniyor. E, Çin'deki, e, Çin'den başladığı için çok hızlı bir biçimde ekonomik etkileri oldu. Her tarafa yayılan bir etki oldu. E, daha sonra da bir de salgınla sağlık e, açısından nasıl e, uğraşılacağı belli değil. Evet. E, bir yandan da işte bir, bir sürü şey var ortada. Yani belki de e, küresel anlamda bütün milliyetçi ve popülist iktidarların e, bulunması, öyle bir döneme denk gelmiş olması. Belki bu da etkiliyor diye düşünüyorum mesela. Trump dün açıklamalar yaptı. Hı hı. Ee, i̇şte biz bunu önlemek için ekonomik açıklamalar. Piyasalar kesinlikle güvenmedi. Yani e, bizde de aynı şey söz konusu biliyorsun. Yani evet. bunu niye yapıyor? Hı hı. Bu önlemi alıyor ama niye alıyor? Halkı için mi alıyor? Yoksa kendi siyasi çıkarı ve özen çıkarı için mi alıyor diye. Çok büyük bir şüphe birikmiş. Belki de iyi olumlu adımlar bile... Ee, ilk baştan ya bu adamın başka bir bildiği vardır diye e, şey yapılabiliyor yani bizde de görüyoruz mesela sal... önlemler hı hı. Şimdi, konunun uzmanı olmadığımız için sanki bir yandan iyi yönetiliyormuş gibi ama bir yandan da şeffaf olmadığı için özellikle böyle bir anlayış var biliyorsun evet. şeffaf olmamak ee, sürekli yürüyüş e, Arkadan bir şeyler yapmak. Hı hı. E bir yandan da mesela belki iyi bir önlem alıyor ama bunun algısı, toplumdaki algısı pek iyi olmuyor. Yani bu, bu bir tip şeyler o kadar çok unsur var ki. Evet. Ama şu bir kesin bu olayın zaman geçer ne zaman biter etkisi ne olur bilmiyoruz şu anda. Ama bu bir laboratuvar olacak yani dansı için hı hı. hem ekonomik hem e, siyasi gelişmelerde Sağlık Bunlarının şeyinde Belli ki e, bu yaşadığımız deneyim Bir örnek olarak üstünde geliştirilecek Bir şey olacak Evet şimdi tabii bu söylediğin çok önemli yani Çin'in dünya üretiminde çok büyük bir paya sahip olması belki bazı alanlarda sadece tek ülke olarak üretimde rol almış olması bütün bu krizi elbette insani acının yanı sıra yaşanan krizi konuşuyoruz şu anda elbette ve tabii burada bir bence iki farklı konuşulması gereken konu var. Bunlardan bir tanesi zaten hali hazırda o 2008-2009'daki küresel krizden ekonomilerin kendisine e, tam anlamıyla toparlayamamış olması. Bir de kendi özel içinde e, Türkiye'nin durumu e, yani giderek e, düşen bir e, büyüme seyri, e, çok katılaşmış bir e, enflasyon, e, işsizliğin e, ve yoksulluğun giderek daha e, dramatize e, olduğu bir e, toplumsal e, durumdan e, söz ediyoruz ve e, artık herhalde merkez bankasında faiz indirimi konusunda çok fazla bir marjı kalmadı. E, bu burada hemen hemen Türkiye iş dünyası ve işte ihracatçılar ee, şunu konuşmaya başladılar acaba üretim Türkiye'ye kayar mı ee, buradan bir e, fayda sağlanabilir mi gibi bir e, tartışma fikir düzeyinde de e, bazı görüşler var. E, sence bu nasıl şekillenir Türkiye e, elbette yani krizden fırsat çıkarmak manasında değil ama e, bu açıdan e, Türkiye'ye ivme kazandıracak bir gelişme yaşanabilir mi? Orası da tartışmalı. Şimdi birkaç açıdan değerlendirmek lazım. Petrol fiyatlarındaki mesela düşüş. Hı hı. Suudi Arabistanla Rusya arasındaki evet. petrol üretimi konusunda, kısıtlama konusundaki tartışma. Bunun siyasi işte Amerika Suudi Arabistan'ı destekliyor mu? Rusya'nın artan etkinliğimi kırmak için böyle bir oyun mu oynanıyor filanın ötesinde. E, talep düştüğü için zaten bir e, talepte 40 yıldır sanıyorum ilk defa bu kadar e, trajik bir düşüş oluyor. Evet. E, bunun hem uluslararası e, şeyi var etkisi var ekonomik etkisi siyasi etkisini bırak hı hı. E, bütün petrol üreten ülkeler ve şirketler e, bütün dünyanın büyük şirketlerinden kredi kullanan şirketler evet. ve bunların zor duruma düşmesi halinde. Finans piyasalarının doğrudan etkilenmesi söz konusu Orada bir çalkantı olacak İki Üretimlerde çok ciddi bir düşüş olacak Seyahatlerde çok büyük bir düşüş olacak Şimdi petrol fiyatının düşkünden Türkiye faydalanacak Petrol ithal eden bir ülke olarak Diğerleri gibi faydalanacak Bu ne yapacak Yıllık 40, 42 milyar dolarlık bir petrol faturamız Bizim planlanıyor 2020 için bunun belki bir 8-10 milyar Sürerse Hı -hı. Petrol faturasında bir azalmaya Hı -hı. Neden olması Yani yararlı bir şey olarak Ortaya çıkıyor Ama bununla birlikte bizim ihracat yaptığımız ülkeler Özellikle de Avrupa biliyorsun evet. Büyük pazarımız Ve Avrupa'da bu ağır yaşanmaya Başlandı Hı -hı. Amerika bile Avrupa'da Seyahatleri kıstı Oraya ihracatımız da Sıkıntı olması demek, direkt etkilenmesi demek. E, seyahat kısmısı var. Turizm Bakanı dün açıkladı. Sezonu, e, Nisan başında başlayacak sezon Nisan sonu olarak konuştuk artık. Hmm. E, oradan e, turi, turist almayalım dedik diyor. E, bu şimdilik böyle. Kaç ay olacak, kaç ay boyunca etkilenecek? Ki turizm biliyorsun cari ödemeler dengesi açısından... Son iki yılda bayağı Türkiye'yi kurtaran sektörlerden Hı -hı. biriydi. Hem de istihdam açısından da bu kadar büyük işsizliğe rağmen turizmdeki canlanmaya rağmen istihdam şey, işsizlik bu kadar büyük. Ee, o yüzden bir etkisi olacak. Evet. E şimdiden sektörler başladı. Özellikle turizmciler teşvik paketi istemeye. Hı -hı. Sanıyorum önümüzdeki hafta bu konuşulacak. Hı -hı. Turizmcilere zor durumda kaldıkları için teşvik paketi. Bunlar bütçeden gelen şeyler Tekstilciler olacak. için de sanıyorum geçen gün bir paket açıklandı değil mi Berat Albayrak tarafından? Evet. Tekstilciler daha çok Çin'den gelecek borçlu doldurma şeyinde ve oradan bir umutlandılar tekstilciler. Hı hı. Ama pazar daralırsa bu sefer bize etkisi yani Çin'den boşalanın beşini alacaksak ancak birini alabiliriz. Yani oradaki Etki belki faydası olur ihracata tekstile ama çok yüksek oranlarda diğer kayıpları karşılayacak bir kazanç olacağını açıkçası sanmıyorum. E, finans piyasaları biliyorsun hmm. bankacılıkla ilgili %5.6'ya çıktı batık kredilerin oranı evet. e, ve sektörler e, sıkıntılı yani. Herkes hı hı. sıraya girecek. Türkiye'de de adettir biliyorsun yani. Küresel bir şey olmasa evet. bile. Birine bir teşvik verdiğimizde hepsi sıraya girer. Ve hı hı. siyasi nedenlerle bu şey olur. Ee, yayılır. Hı. Burada önemli olan şeylerden biri. Mali teşvik belli ki verilecek. Hı. Yani diğer ülkeler de verecek. Bizimkiler de verecek. O belli. Ama bu mali teşvik verirken zaten zor durumda olan şirketleri... Kurtarmak için bir bahane mi yaratılacak, hmm. yoksa gerçekten efektif olarak, gerçekten ekonomiyi biraz canlı tutacak ve diğerlerin sektörlere yansımasını önleyecek önlemler mi alınır? Evet. Ne verilsen ver, kısıt olmak zorunda zaten mali teşvikler. Bu, bu, bu konular açık değil ve bu konuda şüpheler var. Burada da işte. E biliyorsun iyi yönetilemediği için ekonomi Hı -hı. o yüzden zaten koronavirüs öncesi de bir sürü sıkıntı biriktiği için bir güvensizlik sorunu var yani, yani yeterli ve etkin önlem alınıp alınmayacağı konusunda Açıkçası piyasalarda bir güven sorunu var. Evet şimdi tabii aslında bu koronavirüs salgını hiç hesapta yoktu. Ama dünya genelinde zaten Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşının belki olumsuz etkileri ne kadar yansıyacaktı ekonomilere. O belki şu anda çok tahmin edilebilir değil ama geçtiğimiz günlerde hem IMF hem de OECD büyüme konusunda çekince dile getirdi. IMF sanıyorum henüz küresel büyüme tahmininde bir aşağı yönlü revizyon yapmadı ama küresel büyüme %2.9 olan tahminin yakalanmasının zor olduğunu <gülüyor> açıkladı. Yine aynı şekilde OECD de %2.9'dan %2.4'e çekti. Dolayısıyla küresel talebin ve ticaretin ee, bu kadar e, yavaşlayacağı bir e, dönemde herhalde e, Türkiye'nin de e, yıl genelinde 2020'de en azından ilk çeyrekte e, büyümeyi çok olumlu bir şekilde e, kapatması e, kolay olmayacaktır. E, senin söylediğin bu e, mali teşviklerin nasıl gerçekleşeceği kısmı da önemli. E, sen geçen gün de bu konuyla ilgili bir e, yazı yazmıştın. E, bankalara bu ticari kredilerin verilmesi konusunda baskı yapıldı ama... Ne bankaların bunu vermeye mecali olduğu ne de daha önce kredileri alanların ödemeye mecali olduğu üzerine. Belki bunun üzerine birkaç şey söylemek, dinleyicilerimize belki birkaç bilgi paylaşmak bu noktada iyi olabilir. Evet uzun süredir devam eden bir sorun. Özel bankalar özellikle Kobi kredilerinde çekimsel davranıyorlar. Hükümet de e, yani kredilerin artışıyla ilgili zorunlu karşılıklarda indirme gidiyor yüzde on beşlik bir artış sağlarsan diye e, bu genel olarak özel bankalar bunu bireysel kredilerle yapmaya çalıştılar çünkü kobi kredilerinde sıkıntı olduğunu görüyorlar e, bu yüzden de kamu bankaları bu alana hükümet baskısıyla çekiliyor. Yani e, kobilere de ticari işletmelere de daha fazla kredi vermesi Şimdi o yüzden e, kredi artışının ticari kredilere dönmesi için yeniden bir zorunlu karşılık düzenlemesi yapıldı Daha yeni olarak benim onu yazdığım yayınlandı resmi destede. Evet. E, bu tür yollarla hem üretimi canlandırma hem zor durumdaki şirketleri yüzdürme gibi bir telaşı var Hı. ve kamu bankalarını bu işte kullanıyor e, hükümet evet. ama özel bankalar buna yanaşmak istemiyor çünkü daha önce verilen kargitek kredilerinde de olduğu gibi e, özellikle küçük işletmeler krizden etkilendi ve mani durumları ve kuvvetli değil bu yüzden de batıklar giderek artıyor yüzde beş nokta altı oldu dediğim gibi bazı bazı sektörlerde bu daha yoğun olarak yaşanıyor yani inşaat sektörü gibi evet. sektörlerde daha yoğun yaşanıyor. Ee, bu Hükümet bu yollarla orayı arttırmaya çalışıyor ama e, ekonomi tam canlanmadığı ve artı olarak güven duyulamadığı sürece e, ekonomiyi önümüzdeki döneme ilişkin önlerini görememesi nedeniyle maalesef bu olamıyor. Bunun üstüne koronavirüs şeyi geldi. E, bununla birlikte bir e, Biliyorsun vergi affı yeniden konuşulmaya başlandı evet. son dönemde. E, belki benim düşüncem işte bir iki ay içerisinde vergi affı çıkacak. Hmm. belki koronavirüs bahane edilecek. Hmm. E, öne çekilecek ya da bu aralar böyle bir gerekçesi kılıfıyla açıklanacak. E, ama bu vergi affı düzeyine gelmiş olmak yani tahsilatların vergide tahkuk tahsilat oranlarının bozulması e, bile... Zaten koronavirüs olmadan da ekonominin iyiye gitmediğini, Hı. batık krediler de aynı şeyi gösteriyor, ee, enflasyonla ilgili gelişmeler de aynı şeyi gösteriyor, vardı. Üstüne bu da bir de koronavirüs krizi geldi evet. ve şu anda belirsiz. Yani ben ilk 3 çeyreği belki etkilemeyebileceğini düşünüyorum bugün ayın martı ortasına kadar. Evet. Bir etki olmadı sayılır. Ee, ama ondan sonrasında etkinin daha artacağını düşünüyorum. Tabii ki panik havasına bağlı küresel ortamda ne zaman geçecek etkisi ne kadar ağır olacak ona bağlı. Hı hı. Yani bütün bunlar için şimdiden bir şey söylemek erken ama e, ne oldu? Hükümet 2020 için yüzde beş büyüme hedefledi. Evet. E, piyasada özel sektörde benim sorduklarımda. %4 büyüyebiliriz belki baz etkisiyle diye bir Hı. izlenim vardı ama şimdi ne olacak ee, o da sorun yani ben eğer bu etki uzun sürerse birler ikilerin iyi oran olacağını düşünüyorum evet. ee, büyüme oranının ee, e, bu da ama yeniden işsizlik yani 13.7'ye gelmiş bir genel işsizlik %25'e gelmiş bir genç işsizliği varken evet. Büyüyememek sorun olacak Büyük bir sorun evet. en, en büyük şeylerden biri Denge açısından baktığımızda Mevcut iktidar ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Büyüme konusunda çok hassas. Evet. Yani sürekli büyüyelim Çapımızdan büyük Daha fazla büyüyelim İşte oradan parayı buluruz Buradan bir borcu buluruz gibi Bir izlen şeyi var Anlayışı var e, bu tür zor durumlarda bu hırs devam ederse e, dengeler daha fazla bozulur diye açıkçası kaygı duyarım Evet Şimdi bir de tabii sen çok uzun yıllar başında da söyledim programın Ankara'da gazetecilik yapan ve özellikle de ekonomi gazeteciliği yapan bir isim olarak şunu da seni hazır yakalamışken sormadan geçmek istemiyorum. Ali Babacan'ın partisi dün itibariyle parti programında açıkladı ve resmen kamuoyuna açıklanmış oldu. Demokrasi ve Atılım Partisi DEVA. Aşağı yukarı 2002'den 2016 yılına kadar e, Türkiye'deki ekonomi e, yönetiminin başında Ali Babacan vardı. E, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı. E, Başbakan yardımcılığı yaptı. Çok kısa bir dönem e, sanıyorum Dışişleri Bakanlığı yaptı. E, dolayısıyla siyasetteki kariyerine bir süre ara verdikten sonra şimdi siyaset sahnesine kendisi bir lider olarak e, çıktı. E, ekonomi programını ve genel olarak parti programını Nasıl gördün? Türkiye için bir umut e, vaat eder mi? Çok genel baktım önce onu. Yani aldım. E, henüz detaylı okuma fırsatım olamadı. Evet. E, ama yanında kişileri biliyorum. Hı hı. E, birlikte çalıştığı kişiler ve daha önceden gelen e, ekonomi bürokratları gerçekten saygın bürokratlar var. Ekonomi açısından bakacak olursak, evet. Sorunları bilen. İşlerin nerede aksadığını gören O zaman içerisinde Zaten ayrılan Babacan'la Birlikte isimler Değerli isimler ee, Ama e, ne yapılabilir Yani siyasi olarak ne yapabilir hmm. Onu açıkçası kestiremiyorum Ama şu anda Hem e, Babacan için hem Davutoğlu için e, Küçük Oy oranlarına sahip olsalar bile Asıl olarak AKP'de ee, beklenen bir süredir beklenen çözülme e, hızlandığı zaman bu nasıl olur olur mu olmaz mı bilemiyoruz tabii. ama orada bir e, hu huzursuzluğun hoşnutsuzluğun olduğu tabanda e, çok açık gözüküyor hı hı. ama şu ana kadar Sayın Cumhurbaşkanı bunu tutmuş durumda ama bir, bir zayıflama olur bir e, kırılma aşamasına gelirse ...o zaman gidecekleri AKP'lilerin özellikle bir şey olacak. E, kapı Alternatif olacak. kapı olacak. Evet. E, e, o o taban için geçerli. Evet. Artı Babacan'ın şeyden farkı, Davutoğlu'ndan farkı... E, ...gördüğüm kadarıyla bölgede... E, ...yani Kırk bölgesinde biraz daha sempatik bakılması... Hı hı. ...mesajlarının biraz daha şey olması ama... Onların da tavır için tavır belirlemek için biraz daha bekleyecek. Yani özellikle bölgede AKP'ye oy vermiş azımsanmayacak bir muhafazakar kitle var Onların Babacan'a doğru kayabileceği yönünde yorumlar duyuyorum evet. Bakacak olursak ama genel olarak Babacan için söyleyeceklerim de var Tabi yani hı hı. yakından izledim senelerce Evet ee, akıllı bir insandır pragmatist bir insandır ama tavır konusunda benim gördüğüm eksikler vardır yani hmm. kendi bakanlığı döneminde de e, tavır koyma konusunda eksikleri olduğu kesin yani evet. seküler bir e, yetişmiş bir insan olsa aynı düzeyde e, o gelenekten gelmeyen bir insan olmuş olsaydı çok daha e, bence o döneme katkısı olurdu çünkü bu anlayışın, mevcut anlayışın kol kırılır, yeni içinde kalır diye bir anlayışı var. Evet. Ve o gelenekten gelen biri. Benim en büyük kaygılarımdan biri bu babacan hakkında. Evet. Yani e, bu yanlış ama hadi ben söylemeyeyim, başkası söylesin. E, yani o tür sorumlulukları, tekni, teknik e, sorumluluklarını bile e, ideolojik genel bakış açısı için de e, yeterince yerine getirememiş Biri Hı -hı. izlenimi var, Bende vardı evet. Bu lider olduğunda Tam bir siyasetçi olduğunda ne olur Bilemiyorum Hı -hı. Göreceğiz e, zamanla muhtemelen e, evet. Zamanla göreceğiz ama e, Yani anlayışın Getirdiği e, O genel e, Anlayışın şimdiye kadar ki Biriktirdiği anlayışın getirdiği e, Çağdaş bir Yönetim konusunda sıkıntılar yine görülebilir evet. diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Önemli tespitlerde Erdal Sağlam yayınımıza katıldığın için ve verdiğim bilgiler için çok teşekkürler. Kolay gelsin. Benim. Evet bu hafta ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Cumhuriyet Gazetesi yazarı Erdal Sağlam'dı. Biraz daha küresel piyasaları ve koronavirüsün ekonomiye olası etkilerini konuştuk. Bu hafta programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. <Gülüyor>